Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Dünya Meteoroloji Örgütü Dünya İklim Araştırmaları Programı Direktörü David Carlson, kutup denizindeki buzullar erken ve hızlı eriyor. Küresel sıcaklığı arttıran karbondioksit seviyesi en yüksek seviyeye ulaştı. 2016 yılının ilk 6 ayında küresel sıcaklık rekoru kırıldı diye konuştu. Bu yılın Haziran ayının kurumun kayıt tutmaya başladığı 1880'den, Bu yana dünyadaki en sıcak Haziran ayı olduğunu ifade eden Carlson peş peşe son 14 ayda da dünyada yeryüzü ve okyanus yüzeyinde sıcaklık rekoru kırıldığını söyledi. Carlson 2016 yılının ilk 6 ayında ortalama sıcaklığın 19. yüzyıl seviyelerinin 1.3 derece üstünde ölçüldüğünü bildirdi. Sıcaklık düzeyindeki artışın en fazla kuzey yarım kürede hissedildiğini belirten Carlson, Kanada, Rusya, Grönland ve Alaska'da ...sıcaklık seviyesindeki artışın çok daha yüksek olduğunun altına çizdi. Zorlu enerji rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesini arttırdığını açıkladı. Şirket tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada... ...Rotor 2 projesinde toplamda 19.9 megawatt güce sahip olacak... ...7 rüzgar türünün kurulduğunu ve devreye alındığını bildirdi. Tamamlandığında 80.3 megawattlık kurulu güce sahip olacak... ...Santrenin gücü son kurulumlarla birlikte... 59.8 megawatta yükselmiş durumda. Şirketin açıklamasında santralin geriye kalan 20.5 megawattlık kapasitenin ise yıl sonuna kadar devreye alınacağını bildirdi. Sarıtepe RES ve Demirciler RES'ten oluşan Rotor 2 projesindeki ilerleme sonrasında zorlu enerjinin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 194.8 megawatta yükseliyor. Şirket geçen yılın Aralık ayında bu santral için Gold Standard sertifikası almıştı. Zorlu Enerji bu projede GE tarafından üretilen 1.7 ve 2.85 megawattlık güçlere sahip rüzgar türbinlerini kullanıyor. Bulgaristan'a ait Karadeniz kıyısı kesiminde rekor sayıda Yunus'un sahile vurduğu belirtildi. Yerel kaynaklar 2016 yılı içinde sahile vuran Yunus sayısının 108 olduğunu ifade ederken ölüm nedenleri henüz tespit edilebilmiş değil. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunus ölümlerinin nedeninin ortaya Çıkarmak ve soruna da bir çözüm bulmak amacıyla konuyla ilgili kurumlara özel bir toplantı çağrısında bulunmuş. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında üç tür Yunus bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Yunus ölümlerine yol açan nedenin balıkçılık endüstrisi olabileceği iddiası üzerine gündeme gelmişti bu durum. Bulgaristan'da Yunus öldürmenin cezası 20 bin leva yani 1270 dolar ve 5 yıla kadar da hapis anlamına geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarını belirledi. Bu dönem için bu hayvanları vurmanın cezası 75 bin liraya kadar çıkabiliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016-17 dönemi Merkez Av Komisyon Yani MAK kararına göre koruma altındaki türler ve bu türleri vurmanın para cezalarını açıklamış oldu. Bakanlığın bu yıl içinde belirlediği koruma altına alınan av ve yaban hayvanları listesinde ilk sırada Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunuyla Anadolu parsı olarak bilinen leopar bulunuyor. Bu hayvanları vurmanın cezası 75 bin lira. Ala geyik vurmanın cezası 70 bin lira. Cengel boyunlu dağ keçisi ve boz ayı ...15'er bin lira, çizgili sırttan ve kara kulak 13 bin lira, kızılgeyik ve yaban keçisi vurmanın cezası 12 bin lira. Listede avı yasak olan diğer hayvan türleri içinde cezalar şöyle, Akdeniz Fuku 8 bin lira, Ceylan 7 bin 500, Başak 6 bin lira, Susamuru yaban kedisi, Sas kedisi ise 3 bin 200 lira, Karaca 3 bin, Kurt Alaca Sansar ve Okluk Kirpi 1000 lira... Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ve sincaplar familyasındaki bütün türler 300 lira, kuyruk süren 150 lira, memeli ve sürüngenlerden diğer tüm türler içinde 500 lira olarak belirlenmiş. Aynı listede koruma altındaki kuş türleri ve bu türleri avlayan kişilere uygulanacak para cezaları da var. Yani sadece memeliler değil, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için 7500 lira, kelainak, ince gagalı kervan çulduğu için 5000 lira, Tepeli pelikan, mezgeldek toy, yakalı toy için 4500 lira, orman horozu, dağ horozu, turnagiller ve keklik için 3000 lira, ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller için 2000 lira, dik kuyruk, paspas, patka ördeği, yaz ördeği, sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu, küçük karabatak, küçük sakarcı için 800 lira, sürün ve turaç için 600 lira, küçük suçulduğu, kız kuşu, balıkçılgiller, familyasındaki bütün türler, Ördek familyasında korunan diğer türler için de 450 lira. karga Kargagilleri sona koymuşlar 100 lira ve diğer tüm türler için de 400 lira. Aynı listede sürüngenler de ayrı ayrı sıralanmış. Sürüngenlerden koruma altındaki türler de var. İri başlı deniz kaplumbağası yani karetta karetta ve yeşil deniz kaplumbağası, nil kaplumbağası, fırat kaplumbağası için 8'er bin lira. Bu arada beyaz bantlı dağ engereği, Anadolu, Darevski, Wagner, Çoruk ve Kafkas engerekleri içinde altışar bin lira. Yani oturup da aa yılan gördüm, felaket deyip sakın öldürmeye kalkmayın. Bunlar nesli tehlike altında çok önemli türler. Mesela çöl kobrası, bolkar, baran ve bozkarı engerek türleri için dörder bin lira, koca engerek, ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek içinde üç biner lira Ceza var öldürülmesi halinde bu para cezaları ve tabii ki bunların yanında başka türlü para cezası haricinde cezalar da doğabiliyor. Evet, hayvanların öldürülmediği barış dolu bir gezegen için esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi